Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Saygıdeğer kardeşlerim Peygamber ikliminin Bahtiyarları Sahabe-i Kiram Resul-i Ekrem'i adım adım izliyorlardı Onlar Rabbani esasları Hayat haline getiriyorlardı Ayet onları bizlere anlatıyordu Onların yolu Sahili selametti Tövbe suresinin 20. ayetinde iman edip de hicret edenler Ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat edenler Rütbe bakımından Allah'ın indinde daha üstündürler Kurtuluşa erenler işte onlardır buyuruluyor Kulun gönül dünyasında Rabbine ilişkin derin duyuşlar vardı Özenle huşu iklimde olmaya gayret ederlerdi Asıl hayatın sonsuz hayat olduğunu kalbinin bütün katmanlarını oturtmuştu. Kalbi sonsuzluğa yöneliyordu. Ebedi olanla geçici olanı derinden fark ediyordu. Alimran Suresinin 185. ayeti i Kerimesinde Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaşıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metaından başka bir şey değildir buyuruluyor. Ölüm nasıl gelecekti? Hangi haller içine ölüm gerçekleşecekti? İman nuruyla öbür aleme yürümek mümkün olacak mıydı? Kalpte gerçek anlamıyla ihlas iklimi, ihlas kıvamı var mıydı? İnsan kendi kendini kuruntulara kurban edebilirdi. Temelsiz zanlarla kendini kandırabilirdi. Sahici boyutlarda, bir iman potansiyeli olmadığı halde insan kendini güçlü bir iman sahibi gibi görebilirdi. Nefs insanı binbir labirentlerde dolaştırıp oyalayabilirdi. Son nokta çok acılı olabilirdi. İmansız gitme gibi en büyük felakete düşmek olabilirdi. Ölüm tadılacaktı, ölüm gelecekti ve asıl aleme geçilecekti. Bunda zerre kadar şek ve şüphe yoktu. Ama bu gidişin sonu nereye çıkacaktı? Cennetlere mi, cehenneme mi? Kul korkuyordu, derin kaygılar içindeydi. Ezik, mahcup haller içerisinde Rabbine sığınıyordu. İçin için, bağışlar mısın, ey rahmeti bol olan ezel ve ebed sultanım diyordu. Bir yanıyla derin kaygılar içerisindeydi, diğer yanıyla rahman Rahim'in sınırsız rahmetine bakıyordu. Bağışlamayı, çok seven, bağışlaması bol olan Rabbi Rahim'i vardı. Rahmet elçisi Efendimiz namaz vakti geldiğinde gül yüzlerinin rengi değişirdi. Gül yüzlerinin kanı sanki çekilirdi. Zirve boyutlarında huşu içerisine girerlerdi. Deryalara aşan gönlünde cennetleri ve cehennemleri taşırdı. Ümmeti ve insanlığı taşırdı. Bir yanıyla ümmeti ümmeti diye yankılanan kalp dünyası vardı. Öbür tarafta, iman etmiyorlar diye kendini helak mı edeceksin buyuran ayetin ifadesiyle insanlık için, Çin için yanan bir iş dünyası vardı. Ondan esinlenen İslam bilginlerinin özlü duaları vardı. Onlardan biri şöyleydi, Allah'ım ölmüşlerimize rahmet eyle, hayatta olanlarımıza merhamet eyle, insanlığa hidayet eyle. Mümin gönüller rahmet içreydi. Bütün ümmeti kuşatırdı, tüm insanlığı kucaklardı. Cümle insanlığın mekanının cennet olmasını dilerdi. Müminlerin hallerini anlatan ayeti kerimeler vardı. Sahabe kiramın hayran olduğumuz, vurgun olduğumuz hallerini anlatan ayetler vardı. Enfal suresinde öyle buyruluyordu. Müminler ancak Allahu Teala anıldığı zaman kalpleri titriyen.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 Ayetler muhacirlerin hallerini anlatıyordu. Ayetler ensarın hallerini anlatıyordu. Allah zikredildiğinde kalpleri ayağa kalkıyordu. Ayetler okunduğunda imanları dalga dalga büyüyor, bütün varlıklarını sarıyor, kuşatıyordu. Namazlarında son derece duyarlıydılar. Allahu u Teala'nın kendine verdiği rızıktan Allah'ın kullarına vermeyi çok severlerdi daima vermeye gayret ederlerdi. rahman Rahim'in bağışlamasına mazhar olurlardı. Bitmez tükenmez cennet nimetleriyle nimetlenirlerdi. Cennette sonsuz nimetler vardı. Rabbi Rahim sonsuzluk diyarı cennetleri güzel kullarına hazırlamıştı. Bu dünyada da nice nimetler ihsan ediyordu. Rabbi Rahim bu dünyada da ahiret hayatında da kullarına iyilikler, güzellikler ihsan ediyordu. İsa suresinin 100. ayetinde Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek bir çok güzel yer bolluk bulur. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkarsa sonra kendisine ölüm yetişirse artık onun mükafatı Allah'a düşer. Allah-u Teala çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir buyuruluyordu. Haşr suresinin 8. ayetinde ise Allah'ın verdiği bu ganimet malları yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar bunlardır buyuruluyordu. Rabbi Rahim kullarına son derece düşkündü. Her bir kulu biricikti. Muhacirler en çok ihtiyaç içinde olanlardı. rahman Rahim öncelikle muhtaç kullarına lütfediyordu, ihsan ediyordu. Rahmetiyle onları kuşatıyordu. Bir hadisi kutsi de Allahu Teala ben acıkmıştım ama siz beni doyurmadınız diye kullarına hitap ediyordu. Kulları Allah'ım senin için açlık söz konusu olur mu? diyorlardı. Rabb-i Rahim falan kullarım açtı ama onları doyurmadınız buyuruyordu. Rabb-u ben susamıştım ama bana su vermediniz buyuruyordu. Kulları Allah'ım senin için susuz kalmak söz konusu olabilir mi diyorlardı. Rahman Rahim falan kullarım susuz kalmıştı ama onlara su vermediniz. Allahu Teala ben hastalanmıştım ama siz benimle ilgilenmediniz. Kulları Allah'ım senin için hastalanma söz konusu olabilir mi? Rabbû Teâlâ falan kullarım hastalanmıştı ama siz ilgilenmediniz buyuruyordu. Aç kalan kullarını, susuz kalan kullarını Hasta olan kullarını zat Kerim kendisi aç kalmış gibi, susuz kalmış gibi, hasta olmuş gibi beyan buyuruyordu. Zira onun dindinde her kulu biricikti. Kullarıyla ilgilenmeyenlerden ilgisini kesiyordu. Peygamber Efendimiz müminin derdiyle dertlenmeden akşamlayan bizim iklimin insanı değildir buyuruyordu. Hicret Rahman Rahim içindi. Hayat ve ölüm Rabbe Rahim içindi. Kul Allah yolunda bir adım atsındı. Adımları toza toprağa karışsındı. Bütün mülkün sahibi, sınırsız kudret sahibi kulunu ödülsüz bırakır mıydı? Kul bir adım gelirse Rahman Rahim bin adımla, yani rahmetiyle, lütfuyla gelirdi, kuşatırdı. Önce kulunun gönlünü engin kılardı. Önce kulunun kalbine inşirah verirdi. Huzur ve sükun verirdi. Kalbini imani lezzetlerle donatırdı. Sonra da fiziksel ihtiyaçlarını giderirdi. Kulunun ihtiyaçlarını giderirdi. Haşır suresinin 9. ayetinde Daha önce midine yurt edinmiş ve gönüllerine iman yerleştirilmiş olan kimseler kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı İçlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri sıkıntı içinde bulunsalar bile, onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluş ererlerdir buyruluyor. Arimlihan suresinin 195. ayeti kerimesinde bunun üzerine Rableri onların dualarını kabul etti. De ki, ben erkek olsun kadın olsun ki hep birbirinizdensiniz. İçinizden çalışan hiçbirinizin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler. Andolsun ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır buyuruluyordu. Hicret kötülükleri siliyordu. Hicret günahları örtüyordu. Günahların bağışlanmasına neden oluyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından bir tablo İbni Şames'e el-Mehri anlatıyor Abirimle az ölüm döşeğindeydi yanına vardım Bizi görünce yüzünü çevirdi ve uzunca ağladı Bunun üzerine oğlu ey babacığım niye bu kadar ağlıyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni falanca şeyle müjdelemedi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni şöyle şöyle müjdelemedi mi babacığım diyordu. Amır yüzünü bize çevirdi ve şöyle dedi. Hazırladığımız en faziletli şey Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun rasulü olduğuna şehadet etmekti. Ben üç hal, üç devre yaşadım. Yemin olsun ki bir zaman kendimi gördüm ki benden daha şiddetli Resulullah'a düşmanlık yapan kimse yoktu. Ve fırsat bulup onu öldürmekten daha da sevimli bir şey yoktu. Eğer o hal üzere ölseydim ateş ehlinden olurdum. Allah kalbime İslam atınca ben Resulullah'a geldim ve sağ elini uzat da sana biat edeyim dedim. Allah'ın Resulü sağ elini uzatınca ben elimi çektim. Bunun üzerine bana ne oldu sana ey Amr diyordu Peygamber Efendimiz. Ben bazı şartlar koşmak istiyorum dedim. Resulullah Neyi şart koşacaksın diye sordular. Ben günahlarımın bağışlanmasını dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın kendinden önceki her şeyi silip süpürdüğünü, hicretin kendinden önceki her şeyi silip süpürdüğünü ve haccın kendinden önceki her şeyi silip süpürdüğünü bilmiyor musun buyuruyordu. Artık Resulullah'tan bana daha sevimli ve gözümde ondan daha değerli kimse olmadı. Saygımdan dolayı onun yüzüne hiçbir zaman bakamadım. Şayet onu tarif etmem istenseydi buna gücüm yetmezdi. Çünkü ona tam bakamıyordum. Eğer o hal üzere ölseydim cennet tehli olmayı umardım. Sonra bazı şeylerin idaresini üstlendik. Bazı işlere karıştık. O işlerde halim ne olacak bilmiyorum diyordu. Onlar peygamber ikliminde yetişmişlerdi. Her dem Peygamber iklimini, o asil kıvamı üzülüyorlardı. Daima Allah'ın sevgisiyle beraber olmayı, daima Allah'ın sevgilisiyle beraber olmayı istiyorlardı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam